Ioara marjei n-să-n spună ico când sevii. N-să mai ioara marjei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 Altyazı M.K. Dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanımdasınız. Mamer ben. 94.9 e, Açık Radyo'dasınız. Canlı olarak sizlerleyim. Dün akşam duyurduğum gibi bugün Sibirya'dan Kafkasya'ya Türkiye bir geneliksel müzik yolculuğu gibisinden bir e, başlık koydum. E, bu geniş coğrafyadan Türk kökenli halklardan e, geneliksel ...şarkılar dinleteceğim sizlere. Bu arada... E, ...kapatılan radyo ve televizyonlar için... E, ...çok üzgünüm. E, artık... ...konuşarak ne kadar sert... ...kınanabiliyorsa... ...o kadar sert kınıyorum. Olup bitenleri. Evet Sibirya'dan başladık. E, düz... yani. E, Doğudan batıya doğru geleceğiz. O taz bir e, yolculuk yapacağız. Ve Sibir, e, Kuzey Kafkasya'da noktalayacağız seyahatimizi. Tunduralarda e, Hakazya, Hakasya adlı bir özel cumhuriyet var Rusya'ya bağlı. E, Hakaslar e, aslında Moğol kökenli bir halk gibi e, gözükür. Ama e, büyük oranda Türkçe'ye yakın bir e, dil konuşuyorlar. Tabii biz anlayamayız, mümkün değil. E, bambaşka e, sözcükler var, yapısı da bambaşka. E, Hakasya'nın en meşhur topluluklarından biri, e, yalnız Hakasya'da değil, dünyada bilinen e, en meşhur Hakas müzik topluluklarından biri, Ülger Ensemble e, ki... 2000'li yılların başında e, İsviçre'de faaliyetlerini sürdüren Face Music adlı bir e, firmada, ki özel çok özel bir firmadır, e, onları keşfetmiş. Üç tane e, volume 1, 2, 3 olarak e, üç albümlerini yayınlamış. Ancak bu albümler e, Rusya'da yayınlanmış albümler, e, yani batıda basılmamış albümler. Çocuklar. E, Size ilk albümleri olması gerekir, ee, doğru anımsıyorsam eğer. O albümden hızlı bir e, ata öykünen bir e, şarkıyla başladık, e, Ülger ansambuldan. Şimdi bu bölgelerde Orta Asya olsun, Sibirya olsun, e, Tundura bölgesinde olsun ya da Bozkırlar'da e, at kültürü çok önemli tabii. Dolayısıyla şarkıların çok büyük bir kısmında at e, yürüyüşü ister e, rahvan yürüsün, ister e, şaha kalksın. E, at yürüyüşünü temel alıyor. E, toplumsal kültürün e, müziğe yansıması olarak işte az önce duyduğumuz e, parçada da doğrudan bunu anlamak mümkündü. Ülgen Ensemble'dan Dramatik bir şarkımız var şimdi. Ee, uzunca da bir parça. İkinci kez onları dinliyoruz. Hakkasya'dayız ve Ülger ensembül. Zaman zaman olduğu gibi coğrafyamızdan çok uzaklara kaçtık bugün. Sibirya'dan Kafkasya'ya Türkiye bir geleneksel müzik yolculuğu yapıyoruz. Ve ilk durağımız Hakasya'ydı. Hakasya'dan Ülger ansambulu dinledik. Şimdi başka bir topluluğumuz var. Nereden? Moğolistan'dan. Ee, dünyaca çok dikkat çeken bir müzik, Moğol müziği. En başta yalnızca Moğolistan'da değil, çevre e, ülkelerde de, çevre bölgelerde de yaygın olan kümey dediğimiz e, throat singing ya da gırtlaktan söyleme tekniğinin e, yaygınlığı. Yani en çok dikkat çeken bu. Ama aynı zamanda e, çeşitli boylarda olabilen bir de e, yaylı grubundan bir çalgımız var. Dünyada o da çok e, ses getirmiş, sevilmiş. Çalgının ismi Morinhur, atbaşı biçiminde sapı vardır. Ve dediğim gibi çeşitli boylarda olabiliyor ve çevre ülkelerde farklı isimlerle yine farklı boylarda benzerlerine rastlayabiliyoruz. İşte ismini bu çalgıdan alan Morinhur adlı çalgıdan alan bir topluluğumuz Moğolistan'dan. Çalgının Yalnızca Maureen Hoor'dan ibaret değil tabii. Ee, başka yan çalgılar da var, eşlik çalgıları da var. Santur ailesinden. Ee, vokal örnekler de var. Şimdi iki örnek seçtim size. Maureen Hoor topluluğundan 1992 yılında yaptıkları e, albümlerinden seçtim. Önce vokal bir örnek. Uzun şarkı e, diyorlar bu tip e, örneklere. E, ardından Morin Hur çalgısının e, öne çıktığı ki aslında zaman zaman tabii Çin müziğiyle e, yakın bağlantı içinde e, Moğol müziği zaman zaman e, Çin'deki Erhu'yu da e, hatırlatacak bir sound var ama e, çalgımız Moğol çalgısıdır. Morin Hur'dur adı. Evet önce vokal arkasından e, Morin tanıtan onu anlatan Enstrümantal bir örneğimiz var ve ansambul Morinhur Moğolistan'da. Evet size Moğolistan'dan harika bir müzik dinlettim. Önce toplumun şarkıcısından e, yine Morin Hur dediğimiz çalgının eşliğinde vokal bir örnek geneliksel. Ardından yine Sanatürk ailesinden bir e, çalgı Moğol çalgısı eşliğinde e, Morin Hur'un Hur kendisini dinledik. Ve 1992 yılından bir albümden Morin Hur'un Topluluğunun e, muhtemelen ilk ya da ikinci albümünden geldi bu parça. Evet, Hakkası ile başladık. Moğolistan'a geçtik. Şimdi Başkurdistan'dayız. Biz Başkurdistan diyoruz. E, başkort derler. Baş, Başkirya derler İngilizce. E, küçük bir ülke. Başkırıdistan e, Tatarlarla çok yakın müzikal ortaklıkları var. Birçok ortak şarkıları var. Zaten az önce duyduğumuz gibi orası da pentatonik müziğin, beş sesli müziğin hakim olduğu coğrafyalardan birisi. İki albüm getirdim Başkırıcistan'dan. Önce Robert Zagredinov'un bir albüm var. Kendisi komuz çalıyor. Yani bizim Türkçe'de ağız Tam burası diye e, çevrilmiş zamanında. E, ağza konulan metal ya da e, ahşap bir çalgı. Ağzı açıp kapayarak e, ses çıkarıyoruz. Aslında dünyanın her tarafında e, adları değişmek üzere e, bu çalgıdan var. İşte batıda e, kabul gören ismi de Cihuşarp. Fakat bu harikalar yaratan bir adam ee, birçok parça yalnızca komuzla çanılıyor. Ee, metal olana da temir komuz deniyor. Buradaki hangisi bilemeyeceğim valla. Ee, yalnız komuzla çanılan parçalardan seçmedim size. Dinlemesi biraz daha zor. Ee, Akordiyon eşlikli iki parça seçtim. Ee, daha, daha doğrusu ilki biraz Betimleyici bir şarkı, özellikle ikinci parçada, Başkurdistan'ın en meşhur şarkılarından biri aynı zamanda dansa da eşlik eden bir şarkı. Şimdi Başkurdistan'dayız ve Robert Zagretnov'u dinliyoruz. <Gülüyor> keske 72'den nereye den dilim hudar Evet, hala radyonuzu kapatmadıysanız ben buradayım ve e, Başkırdistan'daydık. E, tekrar edeyim. E, Komuz e, çalgıcısı Robert Zagrettinov'u dinledik. E, şimdi yine Başkırdistan'dayız. Rais Nizamettinov adlı bir müzisyenimiz var. E, Başkırdistan'ın en bilinen çalgısı bir kamış üflemeli, Ney ailesinden bir çalgı olan. Kuray'dır. Ee, çok büyük Kuray ustaları var. Ee, Türkiye'de de vakti zamanında Kuray'ı canlı olarak dinleme şansına eriştim. Ee, Kuray sanatçısı Reis Nizamet dinleyeceğiz dinleyeceğiz. Yine pentatonik formda e, yeni bir kayıt çok güzel kaydedilmiş bir e, Kuray ezgisi dinliyoruz. Evet, Raiz Nizamettinov'u dinledik ama dinlemeden önce küçük bir hata yaptık. Ee, CD'ler karıştı. Ee, az sonra dinlediğimiz müzikten küçük bir e, bölüm duymuş olduk. Ee, ama çok tadımlık oldu bu Kuray ezgisi. Ben size bir tane daha dinlediğim. Yine Başka Hırististan'dayız ve Raiz Nizamettinov gelecek. <gülüyor> Evet, sevgili dostlar. Reis Nizamettin Oğuz'u dinledik. Başka Distan'daydık. Şimdi e, Kazakistan'a geçiyorum. Ama Kazak müziği dinlemeyeceğiz. E, Uygur müziği dinleyeceğiz. E, şöyle düşünülür. Genellikle Uygur halkının bir Çin azınlığı olarak e, Sincan'da ya da Şincan'da e, yaşadığı düşünülür. Tabii ki doğrudur temel olarak. Ama e, Kazakistan'da ve Özbekistan'da da e, belli bir Uygur toplumu kompülentesi yaşıyor. İşte e, elimizdeki albüm vakti zamanında 80'li yıllarda e, Sovyet melodiya firması tarafından yenilenmiş bir albüm. Yani Kazakistan'daki Uygurların e, geleneksel ve gelenekselle bağlantılı çağdaş müziklerini e, içeren bir albüm. Şarkıcımız oldukça meşhur. Ruşangul. İlahunova, vakti zamanında ilk radyoculuk deneyimlerim sırasında 1993-94'te bu e, pla ki o zaman plaktı, daha sonra dijital ortama aktardık, e, radyo programlarında kullandığımı anımsıyorum. Ruşangul İlahunova'yı dinleyeceğiz ki Uygur halk şarkısında e, ve Kazakistan'dan tabi. Ruşengul İlahunoma'yı dinledik. Kazakistan'dan iki Uygur şarkısı seslendirdi. Son durağımız Kuzey Kafkasya. Yani Sibirya'dan Kafkasya'ya diyorduk. Ee, Kafkasya'ya geldik. Ee, Balkar e, Türklerinden iki tane şarkı seçtim sizlere. E, Oret Recordings adıyla harika bir e, küçük firma var Kafkasya'da. Ve e, çok az dokunulmuş. Halk müziği örneklerini küçücük toplumların, küçücük halkların müziklerini derleyip toparlayıp e, bize sunuyor. O Red Recordings gerçekten çok iyi bir iş yapıyor. E, Balkar Ensemble topluluğumuzun adı. Zaten bilenler vardır. Kabardino Balkar Cumhuriyeti var. Yani Kabarteyler, e, Adigeler'in bir grubu olan Kabartaylar ve Balkar Türkleri e, bir arada yaşıyorlar. Aslında artık e, Balkarlar mı işte Türk kökenlerini Kafkas kimlikleriyle birleştirdiler yoksa aslında onlar Kafkasyalılarda e, Türkçe konuşuyorlar. E, tam olarak e, net bir şey söylemek mümkün değil. Şimdi e, Balkar kadın türküleri olarak kodlanmış albüm. Ee, çalanlar söyleyenler kadın ee, amatör müzisyenler ama çok sıcak çok keyifli. iki Balkar türküsü dinliyoruz. <Gülüyor> Yürü. No okay. camera Balkar Türklerinden iki kadın türküsüyle bitirdik bugün programı. Hakasya ile başladık. Moğolistan'la devam ettik. Başkırıdistan, Kazakistan'dan Uygur şarkıları ve son olarak da Kuzey Kafkasya'dan e, Türkçe konuşan Balkar halkından iki kadın türküsü dinlettim sizlere. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040. 0212 343 40 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. Twitter ve Facebook'tan ulaşma şansınız var. Tabii ki web sayfamdan. Aynı zamanda da hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Selahattin'e ve stajyer arkadaşımıza teşekkür ederim. Ioara marjei ne-s-nspun Sunan'ın Beryani. Hazırlayan ve sunan Muhammet Ketencioğlu. <gülüyor>